Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz söz, nişan ve düğün geleneklerimiz. Yaşamın temel dönüm noktalarından biri olan evlenme... Hem kadın hem de erkeğin yaşamını birleştirmesi açısından toplumsal bir olgudur. Özellikle küçük köy topluluklarında düğün, köyün tamamını içine alan bir faaliyet olması sebebiyle bir bayram anlamı kazanır. Evliliğin aşamaları sırasında yapılan törenlerin bazıları yeme içme, eğlence havası içinde geçerken bazıları ağıt görünümündedir. Evlilik geleneğini içine alan töre ve törenlerin sergilendiği aşamalar, bölgelere göre ufak tefek farklılıklar gösterir. İç Anadolu bölgesinde söz, nişan ve düğün gelenekleri şöyle sıralanabilir. Düğün öncesinde yapılanlar, Görücülük, dönürcülük, kız isteme, söz kesme, şerbet, nişan, düğün okuntusu, çeyizin gitmesi ve sergilenmesi, gelin hamamı, Düğün sırasında yapılanlar Kına gecesi, kız kınası, oğlan kınası, gelin alma, nikah, gerdek, gerdek ertesi. Düğün sonrası uygulamaları Evlilik kararının verilmesinden sonra yapılacak ilk iş, damat adayı için eş seçimidir. Özellikle geleneksel kesimde eş seçimi, öncelikle erkeğin ana babasının öncülüğünde yapılırdı. Son zamanlarda bu durum değişmeye başlamıştır. Gençler ya doğrudan kendileri tanımak suretiyle evlenecek kişileri seçmekte ya da hep birlikte karar verilerek uygun eş seçilmektedir. Görücü usulü olarak literatüre geçmiş olan evlilik türünde önce erkeğin annesi ve aileye yakın kadınlar kız tarafına giderek kızı görürler. Kız beğenildikten sonra damada gösterilir, o da kızı beğenirse Kızın istenmesine karar verilir. Kız evine gidilerek kız istenmesine dönürlük adı verilir. Ailenin ileri gelen kadın ve erkekleri daha önce belirlenmiş olan hayırlı bir günde kızı Allah'ın emri peygamberin kavli ile ailesinden istemek üzere giderler. Ancak kız evi biraz da naz evi olması nedeniyle ilk istemede kız verilmez. Birkaç defa daha kız istendikten sonra kız evi yeterince düşünüp olumlu cevabı erkek tarafına bildirir. Böylece söz kesilmiş olur. Söz kesildikten sonra yaygın bir gelenek olarak arada tatlılığı sağlamak dileğiyle şerbet içilir. Şerbetin içilmesi artık kızın evlilik kararının kesinleştiği anlamına gelir. Ayrıca söz kesme sırasında aileler Nişan ve düğün tarihleri, alınacak eşyalar gibi konuları da konuşurlar. Her iki tarafta hazırlıklarını tamamladıktan sonra kız evinde, daha çok kadınların katılımıyla nişan töreni yapılır. Erkek tarafı gelin için alınan takıları takar ve diğer hediyeleri verir, karşılığında kız tarafı da onlara hediyeler sunarlar. Nişan töreni isteğe bağlı olarak yemekli de olabilir. Eğlencelerle bu mutlu olay aynı zamanda kutlanmış olur. Nişan hem evliliğe atılan bir adım hem de her iki taraf için bir tanışma ve uyum düğün için kararlaştırılan sürenin başlangıcı anlamlarına gelmektedir. Eğer taraflar arasında herhangi bir anlaşmazlık ortaya çıkarsa nişan bozulabilir. Ancak bu hiçbir zaman tercih edilen bir durum değildir. Bundan sonra düğün aşaması gelmektedir. Öncelikle çevredeki insanların düğüne çağrılması gerekmektedir. Düğüne çağrı aşamasında son zamanlarda daha az uygulanan bir gelenek de köyde bulunan kişilere okuntu dağıtmaktır. Okuntu için bir anlamda düğün davetiyesidir demek mümkündür. Bunun için uygun bir kişi görevlendirilir ve bu kişi köyü dolaşarak okuntuyu dağıtır. Okuntu daha önceden hazırlanmış bir parça kumaş, bir mendil, bir yazma gibi hediyeler olabileceği gibi... Şeker, börek gibi yiyecek türünden şeyler de olabilir. Bunlar düğün okuntusu olarak dağıtılırken misafirler düğüne davet edilmiş olur. Masallarda her ne kadar 40 gün 40 gece süren düğünlerden söz edilse de, Anadolu'da düğünler genellikle 3 gün sürmektedir. Son zamanlarda ise yalnız hafta sonları olan 2 günlük düğünler hem ekonomik hem de sosyal açıdan tercih edilmektedir. Evlenme olayının temelini teşkil eden düğün iki ana bölümden oluşmaktadır. Kına gecesi, gelin alma. Düğünden bir gün önce kız evinde ve oğlan evinde yapılan törene kına gecesi denir. Kına gecesi her iki tarafta da yapılabilir ama yoğun olarak detaylı bir biçimde kız evinde kadınlar arasında yapılır. Kına gecesinin olduğu gün ya da birkaç gün öncesinde Gelinin çeyizleri kız evinden alınır, oğlan evine getirilerek gelinin odası hazırlanır. Gelinin çeyizleri bazen düğünden birkaç gün önce kız evinde, bazen de düğün ve sonrasında oğlan evinde sergilenerek misafirlere gösterilir. Çeyiz kız evinden alınırken bir kişinin sandığın üstüne oturarak bahşiş istemesi oldukça yaygın olarak rastlanan geleneklerdendir. Kına gecesinde kız evinde toplanan kadınlar bir süre eğlendikten sonra acıklı türküler söyleyerek gelini ağlatmaya çalışırlar. Daha önce suyla yoğrulan kına bir tepsi içerisinde etrafında mumlar dizili vaziyette ortaya getirilir. Bazı yerlerde önce geline kına yakıldıktan sonra misafirlere de kına dağıtılır. Bazı yerlerde de o sırada orada bulunanlara kına dağıtıldıktan sonra herkes gidince geline kına yakılır. İsteğe bağlı olarak gelinin ellerine, ayaklarına ve saçına da kına yakıldığı olur. Genellikle kınanın yoğrulması, dağıtımı ve geline kına yakılması işlerinde başı bütün olarak adlandırılan, mutlu evlilik sürdüren bir kadının görevlendirilmesine dikkat edilir. Gelinin bir eline bir kadın, bir eline de genç kız kınayı koyar. Kına yakılmadan önce gelinin avuç içine bozuk para ya da altın konur. Kına gecesinin ertesi günü hem gelin alma günü hem de esas düğün günüdür. Her iki tarafta da konuklara yemek ikram edilir. Genellikle davul zurnu eşliğinde eğlenceler yapılır. Gelin alma günü erken saatlerde oğlan evinde damat tıraşı, güvey giydirme gibi adlar verilen törenler yapılır. Kız evinde de gelinin hazırlanması söz konusudur. O gün oğlan tarafından konuklar toplanarak kız evine gelin almaya gelirler. Gelin evden çıkarken erkek kardeşi ya da amcası tarafından kırmızı kuşak bağlanır. Gelin ailesiyle vedalaştıktan sonra Hayır dualarla, bazen ilahilerle, bazen de davul zurna eşliğinde eğlencelerle evden çıkarılır. Gelin, baba evinden çıkarken olsun, oğlan evinin kapısından girerken olsun, evliliğinin yolunda gitmesi, çiftin mutlu olmasını sağlamak için inanca dayalı bir takım işlemler yapılmaktadır. Örneğin, gelin evden çıkarken arkasından ayna tutularak aydınlık bir hayatının olması isteği ifade edilir. Aynı şekilde oğlan evinin kapısından girerken, kapının eşiğine ve tavanına yağ, bal gibi şeyler sürülerek gelinin yeni evindeki kişilerle iyi geçinmesini sağlamaya çalışılır. Gelinin başından şeker, bozuk para, kuru yemiş gibi şeyler atılarak bolluk, bereket getirmesi dileği ifade edilir. Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü konumuz söz, nişan ve düğün geleneklerimizdi. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın. Türkçe öğreniyorum.